Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba ve ben Derya Tolgay. Merhaba ben Asu Aksoy. Teknik Masada Selahattin Çolak. Beraberiz. E, konuğumuzu tanıtmadan hemen önce bizim sosyal mecralarımızı söyleyelim sizlere. Dünya Mirası Adalar. Facebook, Instagram, Twitter ve web sitemiz var. Her zaman gibi duyurduk. E, ama e, bir teşekkürümüz var. Destekçilerimiz, e, destekçimiz Eren Selin Çelik ve konuğumuz... Uzun zamandır heyecanla beklediğimiz Açık Radyo'nun da çok yakinen tanıdığı sevgili Yücel Sönmez burada. Hoş geldin yine. Merhabalar, hoş, hoş bulduk. geldin, evet. evet. Teşekkür ederim. Ee, Burgaz Adalı şey. diyelim değil mi? Evet. Hangi adadan olduğunu? Evet. 16 yıldır Burgaz Adalı'da evet. yaşıyorum, yaz, kış. Ama yani şey heybelimi mi, Burgaz mı? Burgaz. <gülüyor> Burgaz. Burgaz. Tamam. Bilen Burgaz. bilir beni diyorsun. <gülüyor> Yok, hayır Burgaz. ben Burgaz dedim de araya kaynadı <gülüyor> evet, galiba orada. Tamam. <gülüyor> Sessiz tamam. çıktı Şimdi, biraz o. Şimdi e, Yücel e, hem açık radyo e, programcısı hem de Hürriyet gazetesi Seyahat Eki'nin editörlüğünü yapıyor. Doğa editörlüğü de Hı -hı. yapıyor. Ama bunun yanı sıra Kuş ve Kelebek gözlemcisisin. Evet. E, i̇ki tane kitabım var değil mi? E, doğru e, mu? Editörlüğünü yaptığım çok evet. kitap var ama kendi yazdığım bir tane şimdilik. Ha, bir tane. Evet. Başlığı ee, ne? Alaca, e, Alaca. Evet. doğaya dönüş rehberi niteliğinde aslında inceleme bir nevi. Hı hı hı. E, ve diyorsun ki e, doğanın doğasını, insanın doğasını, toplumun doğasını merak ediyorum. Niye ki bu merak yani? Anlamak için, e, yani hem gazeteci olduğum, için meraklı biriyim, daha doğrusu meraklı olduğum biri, biri olduğum için gazeteciyim. Hem de gerçekten merak ediyorum. Her şeyin birbiriyle ilişkisini, hayatı, bütün dinamikleri yani biraz anlamaktan geçiyor fikir yürütmek ve o fikir yürütebilme noktasına gelebilmek açısından en azından kafamdaki bütün soruların yanıtlarını Arıyorum bulabildiğim kadarıyla. Ve bu sadece e, insanla, insan arasında olan ilişkiden kaynaklı bir merak değil. İnsanla doğa arasında olan bir ilişkiden de kaynaklı. İnsanın kendisiyle, kendi doğasıyla olan ilişkisinden de kaynaklı. Ve bir de tabii ki bildiğimiz gibi doğanın da bir doğası var. E, bu onunla da ilik, ilişkili. Ve bütün aslında bunların kesişme noktası, daha önce de konuşmuştuk, ada adada bu üçünü de çok yakından izleyip gözlemlemek mümkün. Hem doğayı, hem insanın doğasını, hem de toplumun doğasına oradan bakmak ve birçok yanıtın peşinde koşturmak benim için güzel. Aynı zamanda siz galiba Doğa Derneği'nin kurucularından yok evet eski da... çalışanlarından hmm. biriyim uzun yıllar çalıştım ee, doğa derneğinde halen gönüllüsüyüm birçok derneğin sivil toplum örgütünün gönüllüsüyüm yani bir yerde doğa için çalışmaya başladığınızda orada çalışmayı bıraktığınızda doğa bırakılan bir şey olmuyor ee, o mücadele inandığınız şeyin peşinde gitme Halen devam ediyor Bende de hiçbir şekilde eksilme yok Aynen devam ediyor Doğa derneği aslında çok önemli bir çalışmayı Başlatmış işte İlk kurulduğu yıllarda belki 2000'li senelerde Hı -hı. Bu e, önemli doğa alanları diye bir kavram evet. e, ve e, görüyoruz ki aslında biz de işte araştırırken gördük ki İstanbul Adaları da İstanbul'un 11 tane önemli doğa <gülüyor> alanı içinde sayılıyor. E, bunu, bu nasıl oldu? Belki bunu böyle kısaca anlatırsanız. Tabii ki e, yani doğa darneğinden sorumlu arkadaşlarım bunları anlatması çok daha iyi gelip anlatacaklardır da ama ben de içindeydim ve bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışayım bu konuyu. Önemli doğa alanları çok kıymetli bir çalışma. Yani sadece Türkiye için değil dünya çapında bir çalışma. Çünkü zaten dünyada bir ilk. Çalışma özetle bir takım canlılar için özel alanları tanımlıyor. Ve her şeyiyle tanımlıyor. O alanın büyüklüğü, korunup korunmadığı, canlılar için ne kadar hayati e, öneme sahip olduğu, onun üzerindeki tehditler, o tehditlerin nasıl kaldırılabileceğine dair e, bir takım bilgiler, her şey e, o çalışmanın içinde var, önemli doğa alanları çalışmasının içinde. Olan başka bir şey daha var, Türkiye doğasının envanteri aynı zamanda. Bu çalışmayla Türkiye e, genelinde 305 tane önemli doğa alanı belirlendi. Sonradan bu sayı şu anda galiba 312'ye kadar çıkmış durumda. Bu 305 alanda e, alan Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık %23'ünü kaplıyor büyüklük olarak yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama biyolojik çeşitliliğin %80'ine yakın barındırıyor. Yani aslında Türkiye topraklarının %20'lik gibi, 23'lik gibi bir kısmını korusak biz, e, biyolojik çeşitliliğimizin e, çok büyük bölümünü korumuş olacağız. E, bu muazzam olacak. E, önemli doğal alanları da işte bütün bu süreci... Ee, sürecin bir rehberi olarak görünebilir. Yani nereden, nasıl başlayacağınız ve ne tür çalışmalar yapacağınız konusunda bir rehber. Bu Türkiye'de ilk kez yapıldı ama dünyada da ilk kez yapıldı. Ee, ve bu metodu şu anda Ayusiyen, yani Dünya Doğayı Koruma Birliği, e, tüm dünyaya uyarlamak için çalışıyor. Aynı metot, aynı metodu. Bu muazzam bir başarı aslında. Bu metotla e, İstanbul'da da 11 tane önemli doğa alanı belirlenmişti e, bu çalışma yaklaşık 2002 yılları civarında yapıldı bu 11 alanı sayayım size isterseniz e, Terkos Havzası, büyük çekmece gölü küçük çekmece gölü Batı İstanbul meraları ağaçlı kumulları Boğazı çikilos kumulları İstanbul adaları Ömerli havzası Pendik Vadisi ve şile kıyıları şeklinde Hı. Sıralanıyor bunlar. Adalar da bu 11 önemli doğa alanından bir tanesi İstanbul'da. Türkiye için önemli doğa alanları ne ifade ediyorsa adalar için de önemli doğa alanı olma onu Hı. ifade ediyor aslında. Peki o gün bugün yani yaptığınız bu şeyden sonra bugüne geldiğimizde bu alanların ne kadarı korunarak geldi? Ya bu 11 alanın önemli bir bölümü delik deşik oldu Yani büyük ölçüde delik deşik oldu İstanbul'a yapılan büyük yatırımlar işte 3. Köprü, 3. Havalimanı Bir sürü canlının hayat alanını, yaşam alanını paramparça etti Batı İstanbul meraları mesela Yani burada mandacılık değil mi? Vardı, Vardı. Ve şimdi herhalde yok Yani yok. olamaz Tabii. Peki Aynen. adalar ne durumda? Ee, tabii ki bundan Adalar da nasibini aldı. Hı -hı. Mesela Adalar'ın e, iklimi Akdeniz iklimidir. Yani İstanbul Hı -hı. çok şanslı bir kent. Çok zengin bir kent. O yüzden 40'a yakın endemik çeşit türü var İstanbul'un. Ee, bir tarafı İstanbul'un Karadeniz bir tarafı Akdeniz'dir. Yani e, bizim Adaların bulunduğu yer Akdeniz iklimini yaşar. Ama biraz ileri gidin Beykoz'da Karadeniz iklimini yaşarsınız. Yaprak döken ormanlar. Bizim adada makiler, orada yaprak döken ormanlar. Yani hayat iklimle beraber inanılmaz derecede değişiyor. Çünkü canlı çeşitliliği değişiyor. Yetiştirdiğiniz bitkiler değişiyor. Doğadaki her şey değişiyor. Siz de onunla beraber değişik bir yaşam biçimine geçiyorsunuz aslında. Ee, adalar... İslam özellikle de kullanılmayan iki tane adamız vardı. Sivriada ve yassada bunlar e, içimizdeki en orijinal Akdenizliydi İstanbul'daki. En doğal bir de. En doğal. Ben mesela Sivraya bu şey Sivrvra'ya da yasadaya da daha önce gittim birkaç defa gittim Hatta Yasadın etrafında dolandım. en son e, bu inşaat halindeyken. Orayı kaybettik korkunç ve orası Hı. inanılmaz derecede o kadar güzel bir Akdeniz. Yani İstanbul'un içinde açık hava müzesiydi. Akdeniz iklimini Hı. insanlara, çocuklara e, nedir diye anlatmak isteseniz İstanbul'da hiç böyle saatlerce konuşmanıza, anlatmanıza gerek yok. Suyun da Aynen, o şekildeymiş. Oraya götürüp işte burası Akdeniz dediğinizde... Hı. Budur. budur yani makineğinden canlı çeşitliliğine yaşayan ağacından kuşuna böceğinden sesine her şey Akdeniz'de bitti mesela hangi iklim <gülüyor> şu anda hüküm sürüyor orada orda <gülüyor> <Orada Antroposan>. beton <gülüyor> beton iklimi aynen antroposan iklimi, iklimi. Aynen. Aynen yani çok üzücü tabi yani bu yasa da sürecinde aslında davalar açıldı yani bu süreç durdurulmaya çalışıldı her cepheden aslında konuya bakıldı Kuşkusuz bu doğa tahribatıyla ilgili de raporlar yazıldı. Hı hı. Ama e, yani toplumdaki bu duyarlılık, e, bilmiyorum nedir sorun? Yani siz bu konularla çok yazıyorsunuz, hı hı. ediyorsunuz. E, okuyucularınızdan nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ne, yani, yeterli duyarlılık evet. var mıydı? Yerel savunuculuk var mıydı belki de yeterli miydi? Ya aslında bunu biz sizler de adada yaşıyorsunuz. Bizlerin hayatıyla da çok hı hı. yakından ilişkili. Yani bu sorduğunuz sorunun yanıtı. Ee, ...bizim hayatımızı... ...adadaki hayatımızı ne kadar ciddiye alıyorlar... ...yani orada insanların da yaşadığı... ...evlerinin olduğu... ...gidip geldiği... ...ben mesela bayramda iki defa evime gidemedim... ...vapurlar yüzünden... ...yani bir tanesi on dakika önce kalkmıştı dolu olduğu için... ...bir tanesine de kontenjan olduğu için... ...bindirmediler... Ee, ve adalar konuşulurken sürekli turizm üzerinden konuşuluyor sürekli turizm üzerinden yani orada bir takım insanların yaşadığı bir takım insanların bir yaşam biçiminin olduğu işte fayton örneğinde olduğu gibi yani adalılara soruyorsunuz Faitonla ilgili bambaşka bir fikre sahipler ama dışarıdan insanlar bambaşka bir fikre sahip ve sanki orada adada insanlar yaşamıyor gibi bu böyle olmalı her şey tepeden bir hüküm şeklinde geliyor üstümüze adalarda doğada böyle Sesi soluğu yok ki, dili yok ki yani herhangi bir itirazını dile getirsin, bir şey yapsın, etsin. Dolayısıyla bütün herkes insanlar bir araya geliyorlar doğanın üzerine e, çullanıyorlar aynı şekliyle. Çok umursamıyorlar bu ta ki hayatlarına dokununcaya kadar. Bunun en güzel örneğini de işte Bekir Ağardır'ın yaptığı araştırmalar ortaya koyuyor. Mesela Türkiye'de iklim değişikliğinden endişe duyanların oranı yüzde seksenlere varıyor neredeyse. Peki yüzde seksenlere varan oranda iklim değişikliğinden endişe duyan insan kitlesi varken neden termik santraller her yerden mantar gibi çoğalıyor? Neden doğamızı çok hızlı bir şekilde yok ed ediyorlar? Neden her şeyi çok hızlı bir şekilde neden kaybediyoruz? Su adaya izin ben kırk yaşındayım ve size yirmi yılda kuruyan gözlerimle gördüğüm yirmiden fazla göl sayabilirim. Yani şu anda oturup bak. 20 sene önce burada gör vardı, şimdi burada yok. Burada Korkunç vardı, bir yok, yok. oluş. Tabii bunu sayabilirim. Kim ne yapıyor ki? Dolayısıyla hikaye şöyle ilerliyor sanırım bizde. Ee, işin ucu size dokunana kadar... Ekonominize dokunana kadar, geçiminize, evinizdeki sofranıza Hı -hı. dokunana kadar hep bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla ilerliyor biraz. Gör, görülmüyor. Bilinse bile herhangi bir harekete geçme refleksi oluşmuyor. Bir de bu bilgiler biraz, kopuk kopuk galiba. Bu, bu biraz şey, yani her şey birbirini besleyen şeyler. Yani bizim içinde bulunduğumuz siyasi atmosferden tutun. ...bizim elinizdeki bilgilere kadar her şeyden kaynaklı bir durum. Yani e, baktığınız zaman hani tamam gazeteler var, gazeteciler var... ...çok kötü bir durumdayız medya ve çeşitlilik Hı -hı. açısından. E, ses özgürlüğü açısından çok fena bir durumdayız. Bunu bütün dünya Hı -hı. görüyor ve ortaya da koyuyorlar. E, ama bir şey... E, Olmuyor yani e, her alanda bu geçerli. E, bilim Sistem... insanı mesela sahada çalışma yapmıyor. Hmm. Ya da yapıyorsa <gülüyor> yani, da e, ulaşmıyor. Bu, bu konuda mesela medyayı yani. çok eleştirirler. İklim evet. değişikliği konusunda duyarsız kaldığı ile ilgili. Ama ben aynı bilim adamlarına şunu soruyorum yanıtını alamıyorum. Ya en basit soruyu soracağım size diyorum mesela. İklim değişikliği Türkiye'deki biyolojik çeşitliği nasıl etkiliyor? Arıcıyı nasıl etkiliyor? Böcekleri nasıl etkiliyor? Tarlasını eken buğdaycıyı nasıl etkiliyor? Çiftçiyi. Hayvancılık yapanın hiçbir veri yok. Bizim yapacağımız BNL bir... projesini anlattı galiba. <gülüyor> evet. Hiçbir <gülüyor> döne yok. E tabi gazetecide de haber yok. Bunu haberleştirecek bir şey yok. Hmm. E halkta da kendine dokunmadığı ve her, her şey devam ettiği sürece herhangi bir tepki yok. E politikada zaten o halkın hmm. Bakış açısının bir sonucu dolayısıyla her şeyin bir araya gelmesi sonucu oluşan böyle bir duyarsızlık var. Yani nasıl adada bizim yaşadığımızı görmüyorlarsa Türkiye'de doğanın yok olduğunu da hep beraber görmüyoruz. Peki biraz önce e, hani evime gidemedim dedin ya iki bayramda biliyorsun iki bayramda da iki farklı adada birinde Burgaz birinde de Heybel'de yangın çıktı. <gülüyor> evet. Yani bu o, adalarda baktığın zaman e, inanılmaz bir hani günü birlik turizm dediğimiz şeyden dolayı çok fazla insan var. Hı hı. Adada esasında her şey çok fazla galiba yani o yüz ölçüme fazla çok, çok gelen fazla. çok fazla akülü var, çok fazla bisiklet var, çok fazla günübirlikçi insan var, çok fazla at var, çok, çok fazla fare var. var yani çok fazla <gülüyor> kedi var yani Aynen. çünkü kediler ve İnanılmaz hayvanları getirip oraya bırakıyorlar bir de doğru. iyi bakılacağını veya otomobil olmadığı için e, ama artık akülüler vesaireler bu hayvanları çok eziyorlar Şimdi ee, bir, işin ee... içine bilgi girdiğinde o kadar değişiyor ki her şey yani bakış açınızdan tutun davranış biçiminize kadar her şeyi değiştiriyor bilgi. Biz her şeyi bilgisizlikle öne sürdüğümüz ve fikirlerimizin altında bu bilgi olmadığı için bununla beslenmediği için her şey tuhaf ve ucube duruyor. Yani atların kaldırılması da bununla ilgili. İşte sizin bahsettiğiniz bütün yaşadığımız problemlerle de bununla ilgili aslında. Şimdi işin içine bilgi girdiğinde ne olacak? İşin içine bilgi girdiğinde bir kere e, adada faytonlardan çok mesela kedileri konuşmamız gerekecek. Yani o sokaktaki kedileri. Ben 16 yıldır adada yaşıyorum. E, sokağımda 30'a yakın kedi var. Komşularımla beraber onlara bakıyoruz. Hiç serçe yok. Hiç sarça yok. Hı -hı. Yani iyi bir şey mi yapıyoruz? İşte bilgiyle konuştuğumuz zaman aslında bunun tam da böyle olmadığını, ilk görünen gibi olmadığını anlıyoruz. Yani ilk geldiğimde etrafım sarça doluydu. Sabahları sarça sesleriyle uyanırdım. Şu an ötücü kuş gelmiyor evimin etrafına Hı. kedilerden dolayı. Yani aslında bir bilgi, problem... bilgi bir de bilgiler arası bağlantı yok. Yani bilgiler Aynen. arası ilişki kuracak. Ve aslında bunu bütünlüklü düşünecek bir bakış açısı Hiçbirisi yok. Adaların aslında bir doğamızı nasıl koruyacağız? Yani dengeleri nasıl Denge. sağlayacağız? Aynen. Ee, hem insan hem canlılar hem göçmen kuşlar ve göçmen varlıklar denizaltı Aynen. varlıkları falan hepsini bir ekolojik sistem içinde bunun dengesi için biz insanlık olarak ne yapabiliriz ne yapmalıyız diye bir sorusu yok. Aynen. Aynen. En, en temel. Ya bu de... nasıl olabilir diye insan hayara <gülüyor> şaşakalıyor insan hakikaten. Hadi bizim sorumuz yok. Ben belediye başkanı olsam hemen ilk iş buna girelim. Aynen. <gülüyor> evet. belediye, belediyenin, kamuda karar vericilerin, bürokratların niye yok? Onlar zaten bu iş için geliyorlar. Evet. Yani Ayşe Teyze'nin olmayabilir, benim olmayabilir, sizin bir fikriniz olmayabilir. Bir çözümünüz de olmayabilir. Olmak durumunda da değil. Ama yöne, bizi... Seçtiğimiz insanların olmak zorunda. Ben benim bunu bilmem gerekiyor ya, aynı zamanda. Ilhan Tekel'in şöyle bir sözü var. Belediye başkanlarının vizyonu değil, yerelde yaşayanın vizyonu çok önemlidir demişti benim hoşuma gitti. Ama gitmişti. işte bizi kimse yaşıyor görmüyor ki orada. Yani <gülüyor> 24 saat şimdi ada. Ya bu da bir endiş. Ya 24 saat turizm destinasyonu oluyoruz aslında yani. Evet, evet. Vizyon onun üzerine kurulmuş. Evet evet. evet. Turizm üzerine kurulmuş. Hı -hı. İstanbul için baktığınızda büyüme üzerine kurulmuş. Hı -hı. Yani şehrin fiziki beton rant büyümesi üzerine kurulmuş. Şunu da konuşalım aynı zamanda bu kadar insanın gelmesi bütün adadaki canlı çeşitliliğine zarar. Or ormanlar yani, işte en baş Evet, içinden. Mesela bizim ada makiliklerin hakim olduğu bir adadır ve martılar onların arasında yuva yapıyor. Ve gelin baharda görün adayı o martı orada nasıl dursun yuvada? sürekli insanlar geçiyor. Sürekli insanlar geçiyor. Yani her yer insanlar açık. Her yer insanların hizmetinde. Her şey insanların emrinde. E, yumurta yapması gereken kuş yumurta yapamıyor. İşte ne bileyim uçması gereken kelebek rahat uçamıyor. Hı -hı. Açması gereken çiçek açmıyor. Bir sürü bir sürü probleme neden oluyor fazla insanın gelmesi de. Yani Peki. bunu da konuşmamız gereken. Tabii. Ki. Teknik olarak bir, bir, bir soru sorsam hani sen konunun kapsıyor mu bilmiyorum. Yani adaların bir doğal e, park e, açık hava müzesi falan gibi bir statüsün e, olması, Milli park. evet, yani e, çok makul gözüküyor. İşte bu Hı -hı. özel yani önemli e, e, doğa e, alanı e, mesela çok... içinde olması önemli bir başlangıç Hı -hı. ama onun ta, onu takip eden bir kurum yok. Hani ya bunu... şimdi turizmin çok e, yani biraz da işin içinde olduğum için seyahat editörü olarak e, bir fikrim var aslında yani evet. çok çeşitli yöntemi var turizmin. Lütfen paylaşır mısın? İlla böyle hani. Sınırsız sonsuz vapur koyup sınırsız sonsuz insanın gelmesini sağlayıp reklam edip bilmem ne. Ee, böyle bir turizm yapmak şart değil. Bunun o kadar çok çeşidi var ki ve şimdi kıymetli olan aslında bu çeşitler. Yaygın olan turizm artık yavaş yavaş bitiyor. Yani yavaş yavaş. Kitle turizmi. Evet kitle turizmi yavaş yavaş farklı bir boyut alıyor. Mesela ekoturizm alanı ilan edebilirsiniz adaları bunu yapaca yaparsanız. Bunu yaparsanız belli zamanda belli bir insan potansiyelini konuşuyor oluruz. ...sınırsız sonsuz bir insan ziyaretinden bahsediyor ol olmayız. Türkiye'de öyle var mı ekoturizm Var çok var örnekleri var. Y yürüdüğünüz yoldan e sesinizin desibeline kadar... Hı -hı. ...bütün e unsurların işin içine girdiği bir Hı -hı. bütüncül bir yaklaşım bu. E Hı -hı. Dolayısıyla adaları böyle bir yer haline getirebiliriz. Siz de biliyorsunuz işte yaz başladığı zaman adalar çöp adası oluyor aynı zamanda. Plastik adası oluyor. Yani gelenlerin herkesin plastiğini, çöpünü nerede oturup içtiyse oraya bırakıp gittiği bir yer haline geliyor adalar. E bu kitle turizminin sonuçlarından bir tanesi. Yani o kadar çok insan geliyor ki hangi birini kontrol edeceksiniz, hangi birinin çöpünü toplayacaksınız noktasına hmm. geliyor bir noktadan sonra. Dolayısıyla o zaman yöntemi değiştirmek lazım. O kadar çok yöntem var ki dünyada turizm yapmanın ve emin olun bundan daha gelir getirici. Yerelde yaşayan, orada yaşayan hmm. esnaf için de insanlar için de daha faydalı ve daha aslında gelir getirici yöntemleri var bunun. Gelir getirici dedin yani bu ekolojik çöküntü beraberinde bir sosyal çöküntüyü de getiriyor yani bu böyle bir hani büyüme paradigması aslında kısa dönemli kişi başı geliri Tabii. arttırmaya yönelik bir bakış açısı işte turizmde çok kısa dönemli bir rekreasyon faaliyeti ve gelir faaliyeti ama e, yani bunu kontrol ederek, e, planlayarak, yöneterek u, sürdürülebilir bir e, şey elde etmeniz mümkün. Evet ama e, bu haliyle değil. Ve, yani sosyal çöküntü de şöyle yani mesela turizm açtığınız zaman herkes yemek sunmaya başlıyor mesela. Lokantalar artıyor ve bütün mal şey yiyecek malzemeleri dışarıdan Sadece geliyor. Sadece o değil pan pansiyonlar artıyor. Evet. Ee, insan sayısının artmasıyla beraber o hizmet bilmem ne çeşitlendirilmesi artıyor. Ama oradaki, gençler mesela, artıyor. Bakın, oradaki gençler mesela yani adalardaki gençler için çalışabilecekleri farklı şeyler alanlar yok, üretim yok. Hı hı. ...mesela adalarda tarımsal üretim yapılmıyor... Bo ...bostancılık yapılmıyor... ...çok büyük yazık mesela... Yani, evet, yani. ...şehire göre her tarafı evet. toprak olan Aynen. bir yer... ...yani evet yani bu toprakta... ...ve önümüzde bir deprem gerçeği var... Evet. ...ve adaların kendi kendine yetebilme... ...kapasitesi Hı -hı. söz konusu... ...yani depreme bundan daha iyi bir hazırlık olabilir mi... ...yeryüzünde? Sarnıçlarımız var... ...sarnıçlar su olur... Şey evet. ...arkadaşım evini sarnıçtan taşan su bastı diye... Hı -hı. ...sarnıcı boşaltmak zorunda kaldı... ...çünkü sarnıçlardaki su kullanılmıyor yani... ...o kadar... Tam bir kermek kaliteli... kültür şeydi değil mi? Örneği laboratuvar gibi <gülüyor> Kendi haline. kendine yetebilir. Yani tam olmasa bile, tabii. o kadar olmasa bile önemli ölçüde kendi kendine yetebilen bir potansiyele gelebilir. Mesela Burgazada da öyle alanlar evet. var. Bunlar ekilebilir, evet. biçilebilir. Evet. Ee, her türlü şey yapılabilir. Ama işte bir tek... Zihniyetin değişmesi lazım. Yani bu yöntemle olmuyor. Türkiye'de bir iki belediyede galiba iyi örnekler, iyi çabalamalar var gibi anlıyoruz. Siz de geziyorsunuz evet. <gülüyor> Ve belki <gülüyor> evet, evet. hani örnek olarak bizim adaylara davet edip onlardan öğrenebileceğimiz işte sivil toplum kuruluşları olsun, belediyeler olsun Nerelerde neler oluyor <gülüyor> gibi <gülüyor> e, belki bir şey yapmak lazım hani ya bu konuda sadece tür lazım. sadece Türkiye'ye de bakmamak gerekiyor bu konuda dünyada nefis örnekler var yani elinizde Hı -hı. poşetle giremediğiniz adalar var dünyada. Bozcaada da yasak mesela poşet. Evet çok, çok basit bir şekilde Tabii. yapılabiliyor bu mesela. Bozcaada da evet. He, neden yapamıyoruz bilmiyorum. Onun dışında e, yani. Adanın bir kapasitesi var. Nasıl geminin hmm. kapasitesi bin, siz oraya on evet. bin kişi bindirirseniz batar olmaz. Ada da evet. öyle düşünülmesi gereken bir yer. Yani evet. bir kapasitesi var. O kapasitesinin üzerinde insan geldiği zaman, işte sizin söylediğiniz şey oluyor, adanın ekolojisi çöküyor, ekoloji çökünce sosyal çöküntü geliyor, sosyal çöküntü evet. gelince başka bir sürü hikaye doğuyor oradan. Yani şu anda zaten yaşanan evet. bütün şey de o. Önemli bir kısmında, endişe söz konusu. Çünkü çok hızlı değişiyor. Bizim adalarda oturmamızın nedeni bu kadar hızlı değişmemesiydi aslında. <gülüyor> bu değişimde hatırlıyor musun? Dışarıda evet, konuştuk. Evet. Sesler üzerinde, program bitmek üzere de hemen sesler üzerinden gidelim. Benim üç sene önce kayıt ettiğim ve açık radyonun müziğinin de program müziğinin de içinde yer alan sesler var. Adanın sesleri. Bugün o sesler üç senede tamamıyla değişmiş durumda. Aynı şeyi sen de söyledin. Tamamıyla böyle elektronik ve akülü araçların sesi hakim ve onun geriye bir sesleri, kornalar, forkliftlerin acayip yüksek sesleri Ada 3 senede ses olarak da böyle değişti yani varlık <gülüyor> <Çok> <gülüyor> evet <iyi>. aynen <gülüyor> bu şekilde sağoluz. İşte mesela attı. ben bu seslere bakıyorum daha çok. Bu bir varlıktı çok. adeta varlığını kaybedip başka bir şeye dönüşüyor gibi Hı -hı. ada. Mesela başka seslerden bahsedeyim çok ben iyi. size şey duyardım ben işte karatavuk sesi evet. duyardım mesela kızılgerdan sesi çok fazla duyardım işte ispinoz sesi çok fazla duyardım. Falan. O kadar az duyuyorum ki, işte biraz önce bahsettim, serçe sesi, neredeyse duymuyorum. Hmm. Adalarda yaşıyorum, e, evet. yani aslında o canlılar da orada hmm. epey var ama o kadar çok kedi nüfusumuz var ki maalesef. E, hayvanlar ne yuva yapabiliyorlar, ne yavru büyütebiliyorlar, ne de etrafımızda dolanabiliyorlar. E, böyle çok canlı var, yani sesler değişiyor, renkler değişiyor. İnsan profili değişiyor Yolculuklarımız değişti Kimseyi tanımıyoruz artık vapurlarda <gülüyor> Eskiden vapura bindiğimizde adaya gelmiş sayardık kendimizi <gülüyor> Programımız sonuna geldik Bu evet. kadar da şey bitirmeyelim Yani bir umut feşeyle e, Hala çok özel Doğru. bir alan adalar Kesinlikle Yaşamak da Zaten müstesna bütün Orada öyle olmakla çok şanslıyız <gülüyor> evet, evet, Bunu evet. hep beraber sahiplenerek devam Kes, edelim Kesinlikle ee, Sevgili Yücel Sönmez bugün konuğumuzdu Çok teşekkürler Yücel Bir ben program daha yapacağız edeyim. gibi Ben teşekkür ederim konuşacak çok şey Evet, var mı? evet. Çok, evet çok Prens şey. Adalarını e, konuştuk. Üzerinde yaşayan tüm, tüm varlıklarla beraber gelecek kuşaklara da e, ilk aktarılması dileğiyle diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Evet, Hoşçakalın. İstanbul hepimizin. Hoşçakalın. Adalar, Adalar hepimizin. Evet. evet. Aynen.